Kamu, ee, merhabalar duyabiliyor musunuz beni? Aha merhaba. Ee, evet bugün ben açıkçası ders olmayacak diye tahmin ediyordum ama daha sonra arkadaşlar sabah bir e, mesaj gönderdiler. E, yarınki derslerin 29 Ekim dolayısıyla 29 Ekim'deki tatil dolayısıyla e, yarınki derslerin tat e, olmayacağını söylediler o mesajda. E, onun dışında bugünkü derslerimiz e, yapılıyor hala. Ee, bilmiyorum başka dersiniz var mıydı bugün yoksa bu tek tek dersiniz mi? <gülüyor> Anladım ee, Ben dersimize başlamadan önce hepinize bir hatırlatma yapıyorum arkadaşlarımız sağ olsunlar bize bir e-mail hesabı açtılar Auzef üzerinden ee, onu hemen ekranımıza yazalım ki konuyla ilgili dersle ilgili. Meydana gelen sıkıntılarda veya dersle ilgili kapınıza takılan konularda e, aynı zamanda dersin e, bir takım tabi talepleri var sizden. E, nedir? İşte konusu belirlendiği zaman demiştik zaten 11 Kasım'a kadar konusunu belirlenip, gö belirleyip göndermemiz gerekiyor gibi bu tip e, konularda yazışmamızı sağlamak amacıyla bir e, web sayfası. Pardon, bir e-mail adresi arkadaşlarımız oluşturdular. Lütfen bunu kaydedin. Bazı konuyla ilgili sorularınızı bu e-mail adresine yönlendirin. Çünkü takdir edersiniz ki e-mailimiz, her gün pek çok e-mail alıyoruz, kendi kullandığımız e-mail hesaplarına. En azından böylelikle sizin sorularınızı daha yakından takip edebilmek amacıyla veya sorularınızı gözden kaçırmamak için... E, rahat bir e, daha rahat bir iletişim kanalı oluşturmuş olacağız. Bazı arkadaşlarımız e-mail gönderdiler. Konuyla ilgili ben onlara mümkün olduğunca kısa süreler içerisinde yanıt vermeye çalışıyorum. ki e, seçtikleri konuların ne kadar eee yapılabilir olduğunu konularla ilgili kafalarına takılan soru işaretlerini yönlendirdiler ben onlara da zamanında cevap vererek en azından kafalarındaki soru işaretlerini bir nebze de olsa ki araştırma hatırlayacaksınız her zaman da söyledik bir soru aslında soru işaretleri üzerinden giden bir süreç dolayısıyla ne kadar sorunuz varsa aslında o kadar sağlıklı bir araştırma yapıyorsunuz demektir hiç sorunuz olmazsa kuşkusuz hiç araştırmanız olmaz. E, unutmayın son anlarına kadar zaten yaptığınız çalışmaların son anlarına kadar kafalarınızdaki sorular e, güncelliğini korumaya devam edecekler. O yüzden bir telaşınız olmasın. Geçimiz hafta e, bazı arkadaşlarımızla buluştuk. Ben çok fazla kalamadım bir e, toplantı yapıldı tam temsilcisi olan arkadaşlarla veya tam derslerine katılan arkadaşlarla. Umut ediyorum o toplantıda başarılı bir takım neticeler alınmıştır çünkü bazı sorunlar vardı dediğim gibi benim başka bir dersim vardı o nedenden ötürü kalamadım çok uzun sadece bir merhaba diyebildim inşallah ama kafanızdaki soruları yönlendirmek için o toplantıda bir imkan olmuştur. Ee, zannediyorum arkadaşların isimlerini de görüyorum burada bazı arkadaşlarımız katıldılar onlar zaten aktif olarak derslere de katılıyorlar bu çok güzel bir şey aynı zamanda e, bu tip toplantıları da iştirak ediyorlar evet Dilar bir şey yazıyor ben de bir taraftan soluklanayım bir taraftan yavaş yavaş evet havalar soğudu artık Kış mevsimi tam olarak geldi. Artık kazaklarımızı, hırkalarımızı çıkartmaya başladık. Efendim? Ee, anlayamadım Dilya Hanım. Hayır, ben kabul etmeyeceğim öyle bir şeyi. Yani bilemiyorum belki hocalarımızın bir kısmı e, el yazılarını da hani yazarsınız ondan sonra tarayıcıya ya koyarsınız göndersiniz diyebilirler ama hayır. Öyle bir şey söz konusu değil. Ödevlerimizi bilgisayar üzerine yapıyoruz. Bilgisayarda hazırlıyoruz. Yani Hidayet Hoca'nın kendi dersleri, e, yani kendi şeyi olabilir dersine verdiği ödevlerle ilgili bir takım e, uygulamalarda hoca kabul edebilir. <gülüyor> onun. Çünkü ben <gülüyor> o gün de güzel bir takım bir şey sohbete başlandı o konuyla ilgili hoca günce de tutmayız tutma, tutulmasını istiyor. Her hocanın takdir edersiniz ki dersinde uyguladığı yöntemler farklıdır. Aynı noktalara size mümkün olduğunca iyi bir akademik çalışma yapmaya sevk edecek yöntemleri uygulamada hocalar farklılıklar gösterebilirler. Bu çok normal bir şey. Ama e, hayır, bizimkinde e, siz bilgisayarda yazacaksınız. Bilgisayarda yazdıktan sonra bir pdf dosyası haline getireceksiniz. Ki e, yazım kılavuzu içinde söyledik. İstanbul Üniversitesi. Hemen ekranımıza yazalım. Sonradan dinleyen arkadaşlar da e, rahatlıkla takip edebilsin. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi. İnternette mevcut. Hatta ben onun linkini de geçtiğimiz haftalarda göndermiştim. Bu link üzerinde oraya zaten baktığınız zaman göreceğiniz şey e, tez, bir tezin içeriğinde tamam çok güzel basiyanım sağ olun e, bir tezin nasıl yazılacağı, nasıl referans verileceği, nasıl e, uygulama yani e, nasıl kaynakçanın hazırlanacağı her şey yazıyor orada. Siz oraya gözden geçirerek Nasıl yazacağınızı çok rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Ama bizimki elle yazılmayacak, bizimki bilgisayar üzerinden yazılacak. Evet, ha ha Hanım. Evet, bütün öğrencilerimiz onu uyguluyorlar bitirme tezi hazırlarken. Biraz karışık olabilirler ama soru işaretleriniz varsa dersimiz sizin için bir imkan. E, dolayısıyla... Bu dersiniz bu içerisinde çok rahatlıkla, hani ben şu bölümü anlamadım bunu anlatır mısınız dediğiniz zaman ben size açıklayıcı bir şekilde anlatırım ama onu birebir uygulayacağız. Olacağımız puanlarda da o etkili olacak. Evet, Asya Hanım'ı kesip birbirinden çok farklı konular ama ikisi de güzel konular. Ee, tabii ki konuya e, vereceğiniz şekilde yani bir e, hafızlıkla ilgili onlarca konu yapılabilir. Elinam'la da ilgili onlarca konu yapılabilir. Artık ona siz karar vereceksiniz. O kararınız etkili olacak. Konuyu şekillendireceksiniz. Sonra görüşeceğiz artık. Ama yavaş yavaş arkadaşlar, 11 Kasım'a kadar demiştik. Yavaş yavaş artık konularımızı belirlemeye başlayalım. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ortak yapmayın. Ortak yapılmasını kabul etmeyeceğim. Ama hafızlıkla ilgili farklı yönleri, Asiye Hanım bir yönü, Salih Hanım Başka bir yönü. İnceleyip sonuçta bir konu üzerine pek çok çalışma yapılıyor. İltağımla ilgili dediğimiz gibi onlar da çalışma çıkar. Her araştırmacının bakış açısı birbirinden farklı olacaktır. O nedenden ötürü e, şey yapmayın, kendinizi geri çekmeyin. İlgilendiğiniz alanla ilgili. Zaten <gülüyor> Asya Hanım isteseniz de özgün çalışmalar olacak bunlar. İsteseniz aynı şey yazamazsınız. Neden? Çünkü her insanın zihni farklı şekilde çalışıyor, her insanın altyapısı farklı, konuya yaklaşımı farklı. Dolayısıyla bu bir grup ödevi değil, bu bireysel bir ödev, bireysel bir çalışma. O nedenden dolayı aynı kelimeleri, aynı içeriği yazmanız mümkün değil. Yani bir şey yok. Yani hani, diyorum isteseniz de onu yapamazsınız. Neden olmasın? Neden olmasın? Tabii ki olabilir. Çok güzel ço kavramlar var. Kavramlar üzerine çalışılabilir. Ama sizden isteğim dediğim gibi daha önce de. Yani çok çalışılmış bir kavram üzerine gitmeyin. Onun üzerine çalışmayın. İnternette pek çok database'de yapılan çalışmaları inceleme şansınız var. Bu güzel bir şey. Yokun... YÜK'ün web sayfasına özellikle, bir tez izleme, bir tez neydi adı, bir dakika hemen bir bakayım. Bir taraftan siz yazarken, ondan sonra dersiniz artık sizin sorularınız eğer... Yüksek Öğretim Kurumu'nun web sayfasında bir tez, uluslara, ulusal tez merkezi var. Şimdi bu tez merkezinden aslında yapılan bugüne kadar yapılan bugüne kadar yapılan çalışmaları inceleyebilirsiniz. O çalışmalardan hareketle Seçine nasıl konular seçilmiş onlara bakabilirsiniz. Onun dışında İslam Kütüphanesi'nin web sayfasından gene aynı şekilde böyle bir devam eden ilahiyat alanında devam eden hemen size onu da gönderelim. İlahiyat alanında devam eden tezlerle ilgili bir arama bölümü var. İslam Araştırmaları Merkezi'nin kütüphanesinde Dolayısıyla buradan da hareketle yapılan tezlere bakabilirsiniz. Nasıl tezler yapılmış, nasıl başlıklar atılmış, bunlar size yol gösterecek. E, Suna Hanım, hayır. E, her dönem kendi içerisinde bir ölçme değerlendirme tabi tutulacak öğrenciler. Dolayısıyla e, her dönem ayrı ödev hazırlanacak. Tabii ki bu dönemde şimdi bir başlangıç ödevi ama bir dahaki dönemde, örneğin bu dönemde yaptığımız. Bir takım hataları e, yapmamaya çalışacağız. Daha kapsamlı bir çalışma yapacağız gibi. Böyle. E, başka sorumuz yoksa artık yavaş yavaş konumuza girelim dedik. Çünkü bugün nitel aa, nitel araştırmalara gireceğiz biraz. Nitel araştırmalar üzerine çalışacağız dedik. Geçtiğimiz haftada hazırlayacak hatırlayacaksınız. Hmm. Pardon. Önce ölçme konusunda şöyle bir bakacağız dedik. Ölçmeden hareketle nitel nicel araştırmalar üzerine duracağız diye bahsetmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam doğrudur değil mi? Çünkü ölçme mantığı aslında bizim tez, e, yaptığımız çalışmalarda e, ölç şöyle diyelim, neyi ölçtüğümüz, nasıl ölçtüğümüz, hangi yöntemleri kullanarak. Ölçtüğümüz aslında bizim yaptığımız araştırmaların ana araştırmalarda benimsediğimiz temel yaklaşımları ortaya koymamızı hangi, veya da bir diğer ifadeyle bir araştırmana hangi yöntemi kullanıyorsak ona uygun bir ölçme geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ölçme ve kullanılan yöntemler birbirleriyle çok yakın ilişkili hususlar. Geçtiğimiz hafta ölçmeden, ölçmeyle ilgili şöyle bir e, temel bir tanım vermiştim ben. Hani e, siz de lütfen bakın demiştim. Bakan arkadaşlarımız var mı? Ölçme nedir? İnternetten araştırabilirsiniz demiştik. <gülüyor> Harika. E, baktınız o halde nedir ölçme? Çok basit itibariyle. Yani çok basit bir şekilde ifade etmek gerekirsek. Evet, Sunan'ım bekliyorum sizi. <gülüyor> efendim anlayamadım ölçmeden ziyade hatayı en aza indirgeme düze üzerine el yazı hangi yazı İnterneten baktınız. Ee, peki, anlıyorum. Ee, hatayı en aza indir. İnterneten bakmanız güzel, işte interneten bir problem problemlerinden bir tanesi de bu. Aslında araştırdığımız konuların yan konucuklarına sapmamıza neden oluyor bize. Kuşkusuz hataları en aza indirgemek çok önemli, özellikle nicel araştırma yapan arkadaşlar için. Son derece önemli bir husus. Fakat bununla beraber ölçmeyi tam olarak anlamanan... Evet, çok güzel Dilahya Hanım, çok güzel söylüyor. Bilinmeyen şeyi bilen, bilinenle kıyaslamak aslında. Yani, hani örnek vermemiz gerekirse nasıl bir şey? Mesela bir top, e, kumaşınız var. Uzunluk, değil mi? Uzunluğunu ölçmek istiyorsunuz. Elinizde bir aygıtınız var. Bunun adı metre. Metreyi koyuyorsunuz yanına ve topun uzunluğunu o bir kumaş topun ne kadar uzunluğunda olduğunu metreyle aşama aşama ölçüyorsunuz. En sonunda bir metre 100 cm'den oluşuyor. Gibi gibi bu şekilde işte o bir santimetre 10 milimetreden oluşuyor. Böyle bir uzunluk birimini esas alarak elinizdeki materyalin ne kadar uzunluğunda olduğunu tespit edebiliyorsunuz. İşte bilinmeyen şey burada nedir? Kumaşın uzunluğu. Bilinen şey nedir? Uzunluk birimimiz. Bunu insanoğlu oluşturmuştur neden uzunluk birimini veya böyle bir birimi oluşturmak zorunda hissetmiştir kendisini insanoğlu buna verecek bir yanıtımız var mı genel geçer bir uzunluk ölçüsüne ihtiyaç var çünkü Ölçmek istediğimiz nesnelerin burada benim elimde ne kadar olduğunu başka bir yerde, dünyanın başka bir ucunda ne kadar olduğunu karşılaştırmamak için başka bir imkan yok. Aslında çok daha eski dönemlerde özellikle ölçme e, bir ölçek veya ölçek demeyeyim, ölçek başka bir şey. Ölçme birimlerine baktığınız zaman mesela arşın kullanıldığını görüyorsunuz, bir arşın. Yaparlar, hatırlarsınız muhtemelen tahmin ediyorum. İşte eskiden kumaş almaya gittiğiniz zaman terzilerde, tabii metreler kullanılıyor son 40 seneler, 50 seneler ama çok daha öncelerde yapılan şey nedir? İşte arşınlanır. Bazı bölgelere gittiğiniz zaman hala aynısını yapar insan. Koluyla ölçer değil mi? Bakın bir kol uzunluğu aslında arşın. Bir parmak uzunluğu, mesela dünyanın pek çok, özellikle 15. 16. yüzyıla kadar verilen ölçülere baktığınız zaman bir parmak uzunluğunda gibi. Ama tabi bunlar e, genel geç karış, tabi çok güzel, karış mesela. Hala bazı şeyler, işte benim karışım yaklaşık 20 cm uzunluğunda, işte karış karış ölçelim, değil mi? Böylelikle onu hesaplarsanız ben birilerine kıyafet alırken mesela karışımı koyup ölçüyorum hala değil mi? Ama tabi bunların aslında en büyük problemi uzunluk açısından düşündüğüm ki diğer ölçme birimleri açısından da benzer sonuçlarla karşılaşabiliriz. Nedir? Göreceli olması. Benim karışımla, benim arşınımla çok daha uzun kollu olan bir insanın ki benim kollarım uzundur aslında vücuduma göre. Aynı olmak durumunda değil. değil veya adımlar, ben daha uzun adım atarım veya daha kısa adım atarım. Siz çok daha uzun bir adım atarsınız veya başka birisi belki bir bek çok daha uzun çok daha geniş adım atar eli daha geniştir gibi dolayısıyla bu aslında şöyle bir problemi ortaya çıkartıyor tabi aslında dedi ya demin suna hanım hani hataların hataları en az düze, in, düzeyi indirgeme mevzu en çok aslında sapmaları oluşturan ölçme sapmalarını oluşturan şeylerden bir tanesi ölçeklerin ölçekler arasında ölçme birimleri arasında uyum olmaması. Aynı şekilde çok basit örnekler üzerinden gidelim ki, hani çünkü ölçme çok önemli bir şey. Nitel nicel araştırma tekniklerinin en temel unsurlarını bunlar oluşturuyor çünkü. Şimdi düşünün elinizde bir torba dolusu ne olsun, işte un var. Şimdi bu unu Unun ne kadar olduğunu ölçmek istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Elinizde bir poşet dolusu, bir torba dolusu dolusu un olduğu zaman teraziye koyarsınız, tartarsınız kuşkusuz. Tartının bir kefesine, terazinin bir kefesine unu koyarsınız, unu koyarsınız. Diğer kefesine ne koyarsınız? Tartı birimlerini koyarsınız, kilogram koyarsınız, Hani bir kilogramlık vesaire gibi görüyorsunuz. İşte onlar belirlenmiş şeyler. Bütün dünyada bir kilogramın aynı değerde olduğunu bilebilirsiniz, değil mi? Aynadır. Bir kilogram İstanbul'da da aynadır, Patagonya'da da aynadır, Antarktika'da da aynadır. Böylelikle siz şundan emin olursunuz, sizin ununuz o unun. ölçüsü burada da değişmeyecektir. İstanbul'da da değişmeyecektir. Patagonya'da da değişmeyecektir. Antarktika'da da değişmeyecektir. İşte aslında sosyal bilimler daha doğrusu bütün bilimsel çalışmaların en temel özelliklerinden bir tanesi böyle bir takım ölçekler oluşturmaya, böyle bir ölçme birimleri oluşturmaya çalışmaktır. Özellikle Nicel araştırmalarda, yani sayısal araştırmalarda biz bunu çok yoğun bir şekilde görürüz. Yani şöyle bir sonuçla karşılaşırsınız. Burada eğer ben bir şey tespit ediyorsam, aynı şartlar altında, bu çok önemli bir şey, sosyal bilimler için çok önemli bir şey, aynı şartlar altında, aynı husus tekrarlandığı zaman, başka bir yerde de, Bakın aynı şartlar, faktörler değiştiği anda, etkileyici olan faktörler değiştiği anda kuşkusuz farklı bir yorum yapmaya çalışacaksınız. Ama bunun aynısını biz... Amerika'da da olsa, Patagonya'da da olsa aynı gene tekrar ediyorum aynı şartlar altında gerçekleşen olayın sonucunu görebilmemiz gerekirdi bazı genellemelere ulaşmaya çalışır sosyal bilimler, fen bilimlerinde olduğu gibi. Kuşkusuz bu nicel araştırmalarda, işte ölçme bu nedenden dolayı Önemli de nicel araştırmalarda özellikle yani sayısal araştırmalarda, sayısallaştırılabilen araştırmalarda bazı Ölçekler, bazı ölçme birimleri oluşturulur ki biz bunun neye göre daha fazla veya neye göre daha az olduğuna dair bir algı geliştirebilirim. İşte Dedi ki nicel araştırmalarda özellikle ölçek geliştirilen araştırmalarda bu çok önemlidir. Örneğin hemen bir örnek verelim. Mesela en çok özel tartışılan konulardan bir tanesi dindarlık konusu. Şimdi, dindarlığı ölçebilir miyiz? Çok güzel bir örnek, ben bunu çok seviyorum. Nicel ve nitel araştırmaların birbirlerinden farklı olduğu noktaların altına çizebilmek için, görebilmek için çok güzel bir imkan tanıyor. Neden ölçemeyiz Saliha Hanım? Maddi olarak, zaten sosyal bilimlerde maddi olarak bir şeyler ölçmeniz mümkün değildir. Yani hani zaten somut bir şey yok ortada. Yani dinarlık somut bir şey değil. Hani bir kiloyla alıp, şimdi onu zaten oluşturmaya çalışıyoruz. Fen bilimlerinde bunu yapabilirsiniz. Dedi ki hani uzunluğu ölçebilirsiniz. İşte bir kilo elinizde veya bir torba unu var. Bunun kilogramını söyleyebilirsiniz. Ne kadar... E, ağırlığında olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama sosyal bilimlerde demek ki eğer böyle birimler geliştireceksek biz biraz farklı olması gerekiyor çünkü ele alınan hususlar, birey ile ilgili insanla ilgili toplumla ilgili hususlar. Dolayısıyla bir ölçek bir ölçme birimi oluşturacaksak bunun için çok farklı, Hususlardan oluşması gerekiyor değil mi? Derslerimizin ilerleyen bölümlerinde ölçeklerden, nicel araştırmaların girdiğimiz zaman ölçeklerden bahsedeceğiz kuşkusuz. Ama ölçekler nitel araştırmaların altını biraz e, doldurmaya çalışalım. Evet mesela maddi olarak ölçemez ona karar kıldık. Yaşantısına bak değil mi? Dindarlığın bir boyutu var. Dindarlık çok farklı boyutlardan oluşur aslında. Şimdi bir kısmı pratikle ilgili olmalıdır. Hayata e, yansımaları olması gerekiyor değil mi? Hani Ben eğer kendimi dindar olarak nitelendiriyorsam, bu aslında ben şöyle bir şey demek istiyorum demektir. Ben aslında hayatım içerisinde, hayattaki da, bazı davranışlarımda da bu iddia ettiğim özelliği yansıtmam gerekiyor. Yansıtırım. Dolayısıyla yaşandasında işte bir takım ne yapabilirsiniz, bir takım kısa sarplerine evrersiniz, dersiniz ki işte Müslüman bir Müslüman kişinin dinlerliğinden bahsediyorsak, bu insanın beş vakit namaz kılması çok dindar olduğunu gösterir. Günde on sayfa Kur'an okuması faz yüz sayfa Kur'an okuması bunun çok dindar olmasını olduğu anlamına gelir. Değil mi camiye devam etmesi haftada dersiniz mesela haftada bir defa devam ediyorsa bu çok dinler değildir. Haftada 2-3 defa haftada 3 defa devam ediyorsa hı, orta düzeyde bir dindarlığı vardır. Ee, önce Tahsin isterseniz şu konuyu bir güzel anlayalım. Ondan sonra sorularınızı, zaten son 10 dakikamızda sorularınıza e, eğilmeye çalışacağız. Bu çok önemli bir husus çünkü. Şimdi dedik ya, ama haftada 5 defa devam ediyorsa bu insan çok dinlerdi. Bakın bir ne yapsanız, siz... Dindarlığın pratik hayata yansıyan bir takım özelliklerini sayısal bir çizelge oluşturarak, ahlaki boyuta da bakıyoruz birazdan, sayısal bir çizelge oluşturarak ne yaptınız? Tanımlamaya çalıştınız. Dediniz ki ben dindarlığı 5 üzerinden değerlendiriyorum. 5 benim için en dinlardır. Dört dinlardır. Yüksek seviyede dinlardır ama. Üç orta seviyede dinlardır. iki az seviyede dinlardır. Bir çok az dinlardır. Bakın bir birim oluşturdunuz siz. Siz buna yönelik insanlara sorular sordunuz. Ölçek tabi geliştirmesi çok daha komplike bir iş. Ben sadece basit anlamda söylüyorum. Siz sordunuz dediniz ki kaç gün günde kaç vakit namaz kılıyorsun? Bir kart ölçekli likert ölçüp bu beşli ölçek üzerinden çok mu kılıyorsun, az mı kılıyorsun, ne kadar sıklıkla kılıyorsun? Bunu öğreniniz. Nedeniniz ki? Ben benim için bir insanın namaz kılması, Kur'an okuması, işte şunu yapması, cım devam etmesi veya işte camiye devam etmesi onun dindar olduğunun göstergeleridir. Bu üç soruyu sordum. Bu üç sorudan beş üzerinden beş yanıtı aldığım insanlar benim için çok dinlerdi. Bakın bir siz ne yaptınız? Bir birim oluşturdunuz. Bir ölçek geliştirdiniz İnsanların insanların Dinlarlıklarını ölçtünüz. Hani ölçeğinizin tabii çok önemli bir problemi var şu durumda. Sadece pratiğe bakarak bunu tartışabilirsiniz. Sadece pratik hayattaki yansımalarına bakarak siz bu kişinin dinlarlığını ölçtünüz. Ahlaki boyutu var. Ahlaki boyutuyla ilgili sorular sordunuz. Mesela dediniz işte e, ne diyebilirsiniz mesela ahlaki boyutla ilgili. Ne sizin için ahlak Mesela bir dinler kişinin ahlakının nasıl olması gerekir? Ne? Yalan söyleme, doğruyu söyleme, yardım etme, değil mi? Saygı gösterme. Artık hani İslam ahlakının içerisinde pek çok unsur var. Bu unsurları aldınız, tek tek sordunuz, yanıtlarını. Ama bakın burada çok önemli bir şey var. Tabi bu diyorum ya bu hala çok problemli bir ölçek. Ee, bunu tartışmak lazım. Sadece ve sadece bir örnek olarak ben size veriyorum bunu. Bakın bir sayısal düzleme indirdiniz. Bir sosyal olayı insanların tanımlaması üzerine sayısal bir düzleme indirdiniz. İşte asıl nicel araştırmaların yaptığı işlerden bir tanesi bu. Siz şöyle bir yöntem seçebilirdiniz. Siz kişinin dindarlığı tanımlamasını isteyebilirdiniz, dindarlıksızca neden sorusunu yönlendirebilirdiniz, onun size söyleyeceği bir görüşme yapabilirdiniz, bakın sayısallaştırmadan, onun size verdiği yanıtlarla, bir dindarlık tanımlaması yapar. Tabii bir kişi yetmeyecektir bunun için. Belki onlarca kişiyle konuşmanız gerekecek. Nitel araştırmalarda çok fazla, tabii çok büyük gruplarla çalışmak mümkün değil. 5-6 kişi örneklem seçtiniz. 5-6 kişinin fikirlerini yansıtacaksınız kuşkusuz burada. Ama bakın burada sayısallaştırmadan insanların fikirleri üzerinden giderek olayı tanımlamaya çalıştınız. Dinarlığı tanımlamaya çalıştınız. Türkiye'deki dindarlık algısı dediniz. 5-6 kişilik bir grup oluşturdunuz. Belki şöyle bir yöntem denediniz. Onlarla beraber bir konuşma gerçekleştirdiniz. Bir toplantı çerçevesinde dindarlık algısını tartıştınız. Bakın sayısallaştırmadan onların düşüncelerinden, hareketle böyle böyle düşünceleri söylediler, böyle bir şey yaptılar. Ve ifadelerde bulundular diye bir ne yaptınız? Bir değerlendirme yaptınız. Veya başka bir şey yapabilirdiniz. Bir grup, bir insan dindar olduğunu düşündüğünüz, yani kabilelerin dindarlığını tartıştınız bir kabileye gidip veya bir işte köye gidip, bir Anadolu köyüne gidip, daha Türkiye standartlarında söyleyeyim, daha şey olsun, realist bir yaklaşım olsun, gidip orada kalıp insanların siz kafanızda belirli kriterler daha önce durmuşmuş. Ama insanların hareketlerini gözlemleyebilirdiniz. Bakın ama gene de sayısallaştırmadınız. Şimdi nitel ve nitel, nicel ama gene de ölçtünüz. Kafanızda bir takım alt yapı vardı. Daha esnek bir ölçme gerçekleştirdiniz. Ama gene o ölçmeyle beraber o şeyi ne denir, Öğrendiklerinizi Kafanızdaki birimlerle beraber aktardınız. Ama bakın gene de ne yapmadınız? sayısallaştırmanız Dolayısıyla nicel ve nitel araştırmaların temel özelliği her zaman e, adlandırılan, her zaman üzerinde durulan temel özelliği bu. Nicel araştırmalar sayısallaştırmaya yönelik araştırmalarken nitel araştırmalar sayısallaştırmadan Olayları, olguları olduğu gibi tanımlamaya çalışan araştırmalardır. Tabi bu en temel ayrımı. Bununla beraber birkaç husus var. Ben özellikle altını çizeceğim. Önümüzdeki haftada nitel araştırmaların... Bu ders çok kısa bir ders. Ne yazık ki böyle her şeyi ben kısa kısa anlatmaya çalışıyorum. Kafanızda yeter ki hani bir şey oluşsun diye. Ama önümüzdeki hafta nitel araştırmalara devam edeceğiz. Gene de bu nicel ve nitel arasındaki ayrımı iyice de anlamanız benim için çok önemli. Ki ona göre bir metodoloji oluşturacaksınız çalışmanızda. Şimdi nicel araştırmaların temel özelliği aslında bu çok önemli bir şey. Bu pozitivizmle de birazcık alakalı. Şimdi nicel araştırmalar diyor ki sayısallaştıran araştırmalar olaylar. Ve insanların bu olaylar hakkındaki düşünceleri, algıları birbirinden ayırt edilebilir şeylerdir. Ve dünya, gerçek dünya bu olaylar üzerinden tanımlanabilir. İşte bu yüzden insanlara soruyor. Gerçekte mesela hani şimdi e, siz şu... Bunu söyleyebilirsiniz. Bir insana sordunuz, ne kadar dinlersin? Bakın en büyük problemlerden bir tanesi nicel araştırmalardan bu. Siz sordunuz, ne kadar dinlersin? O kendisine göre bir yanıt verdi size, değil mi? Kendisini tanımladı kafasında, size bir yanıt verdi. Şimdi nicel araştırmalar diyor ki, onun düşünceleriyle gerçek hayattaki Olaylar birbirinden farklıdır. Siz onun hareketlerinden veya dışarıya vurumlarından yola çıkarak gerçekte olayın ne olduğunu tanımlayabilirsiniz. Ama bunu yaparken kuşkusuz bu insanın görüşüne de yer vermeniz gerekiyor. Bu biraz problemli bir soru ama Nicel bu problemleri özellikle bizim sürekli karşılaştığımız şeyler. O yüzden mesela dindarlık değil çoğu araştırmalarda dindarlık algısı tartışılır. Neden? Çünkü insanların konuya ilişkin algıları ölçülmeye çalışılır gibi. Ama bu çok önemli dediğimiz gibi. Nicel araştırmalar diyor ki gerçek dünya, olaylar, ve duygular, bu olaylarla ilgili duygular birbirinden farklı şeylerdir. Gerçek dünya, bu e, dünya bu olayların tanımlanmasıyla, keşfedilmesiyle ortaya konulabilir. Nitel araştırmalar ise bunun tam tersini söylüyor. Tam tersi değil ama biraz daha farklı bir şey söylüyor. Nitel araştırmalar diyor ki, ya güzel de aslında dünyayı oluşturan hususlar birbirinden, Farklı realiteleri içerir. Benim realitem sizin realitenize göre değişmez. Değişir. Yani tek ve doğru bir realite söz konusu değildir. Mesela bir diyor işte ne diyelim bir kaza gerçekleşti. Bu kazayı benim algılamam, benim tanımlamamla sizin tanımlamanız çok farklıdır. Bu kazanın birbirinden farklı pek çok boyutu vardır. Ben çok basit bir örnek veriyorum. Bu aslında tabi bu örnek çok da sıkıntılı bir örnek. Ama onunla beraber farklı realiteler söz konusu burada. Dolayısıyla biz bu realiteli gerçekte ne olduğunu anlayabilmek için farklı bakış açılarını bir araya getirmemiz gerekir. diyor. Yani bir tane sorunun bir tane cevabı hiçbir zaman olmaz diyor nitel araştırmalar. Çünkü o soruya İştirak eden insanların bakış açıları da o sorunun şekillenmesine, yanı verilecek yanıtların şekillenmesine neden olur. Nitel araştırmaların temel özellikleri, temel özelliği aslında bu. Tamam, sayısallaştırmıyor. Olayları daha deskriptif bir şekilde, tanımlayıcı bir şekil üsluplayı ele alıyor. Ama bununla beraber söylediği şey dünyadaki olaylar farklı gerçekliklerden oluşur. Dolayısıyla bakış da farklı bakış açılarını katmamız gerekir araştırmamızın içerisine. Böyle bir nicel ve nitel araştırmalar arasında böyle bir farklılık var. Onun dışında nitel araştır nicel araştırmalar yani sayısal araştırmalar, sayısallaştıran araştırmalar genellikle değişkenler arasında yani bir olaya etki eden unsurlar arasında bağımlı değişken ve bağımsız değişken diye iki e, farklı değişken türü var. Bilemiyorum daha önce karşılaştığınız bu kavramlarla. Bağımlı değişken faktörler aracılığıyla değişen. Bağımsız değişken herhangi bir faktör aracılığıyla değişmeyen. Değişkenler araştırmanın içerisindeki temel unsurlar. bu Dolayısıyla mesela ne diyelim? Güzel bir örnek verelim. Rüzgar mesela diye düşünün. Şimdi yağmurlar, yağmur vesaire de yağıyor. Sınıf içerisindeki, yine kendi alanımızla ilgili söyleyelim. Sınıf içerisinde e, mesela bir dersin Etkili bir şekilde sürdürülebilirliğini inceliyorsunuz ve dışarıda yağmur yağıyor. İşte dışarıda bir takım olaylar oluşuyor ama siz sınıf içerisinde dersin işlenmesinin devamlılığını, yani o iletişimin devamlılığını, dersi sürdürmeyi engelleyen unsurların, unsurları tanımlamaya çalışıyorsunuz bir taraftan da. Diyorsunuz ki bir dersin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için, bir takım unsurlar, engel oluşturmaktadır. Ben bunları ölçmeye çalışacağım. Dışarıda da rüzgar var. Mesela rüzgar pencereleri açıyor. Öğrenciler birdenbire paniklemeye başlıyorlar. Ders ortamı birden kesiliyor. Bir ders veriyorsun. Şimdi. Burada aslında bağımlı değişken öğrencilerin tavırları neden? Çünkü rüzgar geldi, etkiledi onları. Ama rüzgar bağımsız değişken, etkileyici faktör ama herhangi bir şey tarafından etkilenmemiş. Böyle bir arada farklılık söz konusu. Şimdi bu da nicel araştırmalarda ne yapıyor? Bu aradaki ilişkiyi tanımlamaya çalışıyor. Rüzgar daha az şiddetli olup da pencereyi açamamış olsaydı ders devam eder miydi? Örneğin hangi derecede geldiği zaman rüzgar o pencereyi açabilir? Mesela başka bir araştırma konusu gibi. Şimdi pencere o durumda bağımlı değişken oluyor. Değil mi? Açılması pencerenin. Bağımsız değişken rüzgar oluyor. Dolayısıyla bunun arasındaki ilişkiyi ölçmeye çalışıyor. Nicel araştırmalar. Acaba hangi birimde olsaydı, hangi sayısal birimde olursa ne kadarına dayanabilir? Mesela diyorsunuz ki, ee, ne diyelim, elime ne kadar... Bir iğneyi elime bastırdığınız zaman, ne kadar bastırırsanız canım yanar. Mesela. Çok basit. Bir santim bastırıldığı zaman deneklerin ellerinin dayanılmayacak bir şekilde acıdığı tespit edilmiştir. Çok basit bir e, deney. Ama acaba ne kadar dayanabiliyor? Bu aradaki ilişkiyi ölçmeye çalışıyorum. Nicel araştırmalar ise aslında bu ilişki üzerine durmuyor. Daha çok, daha da yani olayın ortamını araştırmaya çalışıyor. Bir şey gelmiş etki etmiş olmaktan ziyade nasıl bir ortam vardı? Nasıl bir olay söz konusuydu? Evet eline iğne batırılıyor ama o elin özelliği neydi? Bunun üzerine duruyor. Aradaki o ilişki, neden, neden sonuç ilişkisinden değil, daha ziyade olayın gerçekleştiği ortam, insanın algılaması, nasıl algıladığı üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorum. Onun dışında nicel araştırmalarda siz işe başlamadan önce aslında her şeyi kurguluyorsunuz. Yani mesela bir e, anketiniz var, insanlara gidiyorsunuz, anketi soruyorsunuz. Ee, işte 30 tanelik 30 soruluk bir anketiniz var. Bu anketi siz araştırma yapmadan önce tasarlıyorsunuz, ön testini yapıyorsunuz, insanlara küçük bir gruba uyguluyorsunuz. Acaba bu anket gerçekten uygulanabilir mi? Sorusuna yanıt bulmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra alıyorsunuz, bunu daha geniş, daha e, kapsamlı bir gruba uyguluyorsunuz. Bakın her şeyi belirliyorsunuz. Fakat Nitel araştırmalar bu konuda biraz daha, e, ne diyelim, rahat, rahat değil aslında, biraz daha e, sert hatlarla belirlenmemiş çalışmalar. Siz görüşme yaparken karşınızdakiyle, örneğin şunu düşünün, elinizde bir tane dosya var, diyorsunuz ki, tabii ki görüşmenin de farklı teknikleri var, Ha e, işte ne kadar zamandır burada yaşıyorsunuz. 15 sene diyor. Hemen aklınıza başka bir soru geliyor. Sizin metniniz olmasa bile görüşmede bu şekilde devam edebiliyorsunuz nitel araştırmalarda. Peki daha önce nerede yaşıyordunuz? Niye buraya gelmeye karar verdiniz? Neden e, burada bu kadar uzun süre kaldınız? Gitmek ister misiniz? Bu sorular aslında sizin metninizde olmayan ama araştırmanız esnasında karşılaştığınızda bunu da ekleyebileceğim, evet bunu da eklemem faydalı olur dediğiniz sorular. Dolayısıyla nitel araştırmalar bu konuda biraz daha biraz daha flek, flexible diyelim, biraz daha rahat, biraz daha eğrilip bürülebilen, daha açılmaya, daha genişletmeye hazır araştırmalar. Nicel araştırmalarda ise, sayısal araştırmalarda ise böyle bir şey yapamıyorsunuz. Aslında başlamadan önce bütün düzeneğiniz hazır olmuş oluyor. Onun dışında çok önemli bir husus da söz konusu. E, i̇ki tane husus aslında. Nicel araştırmalar, araştırmacıyı konunun dışına iten araştırmalar. Siz bir anket yapıyorsunuz ama siz soruyorsunuz, karşınızdakinin yanıtlarını alıyorsunuz. Dolayısıyla sizin bulunduğunuz yerle yaptığınız anketin muhatabı olan insanlar arasında bir duvar var aslında. Siz müdahale etmiyorsunuz. Fakat diğerinde nitel araştırmalarına dedik ki hani konuyu açabiliyorsunuz, daha farklı sorular sorabiliyorsunuz. Böyle bir durumda kuşkusuz kendinizin daha fazla araştırmacının konuya katılım oranı çok daha fazlalaşıyor. Bazı nitel araştırmalarda, özellikle etnografya alanında yapılanlarda insanlar e, gidiyorlar belirli bölgelerde aylarca yaşıyorlar, halkla beraber orada yaşayan halkla beraber kalıyorlar, onlarla e, konuşuyorlar, tanımlıyorlar kendilerini, e, bir şekilde adetleri öğreniyorlar gibi daha fazla işin içerisine girebiliyorlar. Diğer bir özellik ise ve bu son özellik aslında nicel ve nitel araştırmalar arasındaki. Nicel araştırmalar daha ziyade genellemeye yönelik. Hadivin demiştik ki işte bir uzunluğumuz var, bir top kumaşımız var. Bu kumaşı ölçtüğüm zaman burada da aynı sonuç, orada da aynı sonuç. Nicel araştırmaların temel olarak yapmaya çalıştığı işte böyle genellemelere ulaşmak. Eğer şartlar değişmezse benim bulduğum sonuç her yerde geçerli olabilecek demeye çalışıyor nicel araştırmalar. Ama Nitel araştırmalar bunun yanında genellemelere varmamaya çalışıyor aslında. Genellemelerden ziyade insanoğlunun birbirinden farklılıklar gösterdiği ve olayların bakış açılarına göre çok ciddi anlamda değişebileceğini vurguluyor ve yorumlamaya yapılan araştırmanın neticelerini okuyanlara bırakıyor. Dolayısıyla mümkün olduğunca genelleme, genelleme yapmama yanlısı nitel araştırmalar. Sadece olayın bir bölümünü alıp bunu yansıtmaya çalışıyor nitel araştırmalar. Böyle bir fark var. Nicel ve nitel araştırmalar arasında. Şimdi o, tabii ki bunlar birbiriyle beraber kullanılmaya çalışılıyor. Tabii ki araştırmalarda, farklı araştırmalarda bir şekilde beraber kullanılmaya çalışılıyor. Ama bununla beraber e, Hep ikisinin de, iki tür araştırmanın da, tabii biraz önümüzdeki derslerde biraz daha detaya girince ne demek istediğimi anlayacaksınız. İki araştırmanın da kendine göre pek çok avantajı var. Sayısallaştırdığınız zaman genel kanaatler oluşturabiliyorsunuz, bir genellemeye gidebiliyorsunuz. Nitel araştırmalar biraz daha havada kalabiliyor bu anlamda ama daha derinlemesi de incelemenizi sağlıyor. Daha az küçük gruplarla çalışmanıza olanak tanıyor nitel ara, nicel araştırmalar, sayısal araştırmalar ise binlerce kişiyle çalışmanıza imkan tanıyor gibi birbirinden farklı kullanım alanlarına göre birbirinden farklı özellikleri var. Mesela işte hafızlarla ilgili dedi arkadaşlarımız çalışmak istiyoruz. E ne olacak? Tabii ki hafızlar, bütün hafızlara ulaşmak belki mümkün olmayacak. Böyle bir çalışma çerçevesinde. Buna karşı nitel bir araştırma yapmak isteyecek arkadaşlarınız. E, görüşme yapmak isteyecek onların Yanı e, görüşlerini, çalışmalarını aktarmak isteyecek gibi. Dolayısıyla ikisi arasında zannediyorum biraz daha netleşti. Nijel ve nitel araştırmalar arasında böyle farklılıklar var. Ve bu arada bir taraftan da bakıyorum. Ben çok konuşan da bir insanım. Ee, bir taraftan bakıyorum. Ee, evet dersinizin süresi de böyle yavaş yavaş doluyor. Bazı sorular vardı. Ee, önce bir soralım. nitel ve nicel araştırmalar zannediyorum. Daha birazcık netleşti kafamızda ki bunlar çok önemli gerçekten özellikle ödev hazırlama noktasında karşınıza çıkacak. Ben bu konuyu nasıl incelerim dediğiniz zaman onun cevabını bulmanızda size metodolojik açıdan önemli katkı sağlayacak bilgiler bunlar. Onunla ilgili bir sorumuz var mı? Önce onu bir konuşalım. Yoksa tahsim edemim bir şey sormak istiyordum. Onun sorusunu alalım. Tashme uyuya kalmadıysa veya burada ise hala hmm. Tashme evet listede göremiyorum ben zannediyorum burada değil. Burada olan arkadaşlardan yanıtla e, soru sormak isteyen var mı? Herkes uyuya kalmamıştır her anı. Sorumuz yok. Muhteşem anladık. Herhangi bir sıkıntı yok. Pekala çok güzel. Çuna bir şey yazıyor. Ondan sonra biz de yavaş yavaş dersimizi kapatalım. Evet. pekala sunu hanım karışık olduğunu düşündüğünüz noktaları bana söyleyin ben hemen açıklayayım onu yani tek tek benim onu okumam mümkün değil ders esnasında ama hani mesela ben şurasını anlamadım dediğiniz noktayı bana söyleyin ben onu size açıklayayım Aklınıza gelen bir nokta var mı mesela? Hangi husus sizin için karışık? Yani tamamı için söyleyemezsiniz aslında. Tamamı tamam elendi. Ben bir tane sana da açayım dem. Yani tamamı ee... ne? ne ya, benim? Tamamı da bunu anlatmam mümkün değil dersiniz. Yani öyle bir şey e, ona yapmaya kalkarsak bütün derslerimiz bunun üzerine e, geçer. Ama burada tez izleme önergesinde size verilmeye çalışılan şey, yaptığınız çalışmayı, yaptığınız çalışmayı nasıl uygulayacağınız. Şimdi mesela burada çok güzel ifadeler var. Tezle ilgili temel ilkeler mesela böyle mi? Diyor ki tez, tezlerde çok basit hani bu şekilde okumaya başlayın. Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. Yani siz bir yere okul Mesela işte okullardan bahsediyorsunuz Bir yerde okul bir yerde mektep demeyin O kavramda sabit kalın O kavramı devam ettirin i̇şte Mesela örnek veriyor Kanun mu yasa mı hangisini tercih edecekseniz Onun üzerine devam edin ki Size e, okuyan kişi çalışmayı kafa karışık, Okuyan kişi için bir kafa karışıklığına neden olmasın Üslup birliği sağlanmalıdır diyor. Ne yapmanız gerekiyor? Yani hani bir tanesinde anlatım üslubuyla, bir tanesinde araştırmacı üslubuyla değil, ortak bir üslup belirlemeniz gerekiyor. Veya alıntılar yaptığınız zaman kendi üslubunuzla anlatmanız gerekiyor. Gibi. Etik kurallar muhakkak uygulanmalı. İntihal yapmayın, çalmayın diyor, başka bir yerden uygulanmayın diyor gibi. Şimdi, amaç zaten yönergenin amacı. Bununla ilgili sizinle ilgili bir şey değil. Bu, yönerge, tezize, te, bu yönergenin neden yazıldığını ifade ediyor. Bakın, kağıt cinsi A4 boyutunda olacak. A3 boyutunda olmayacak, A4 boyutunda olacak. Bu da sizi ilgilendirme Çünkü metni siz online göndereceksiniz. PDF ile ilgili göndereceksiniz. Hımm. Böyle böyle devam ediyor. Sayfa düzeni, numaralamayı nasıl yapacağınızı anlatıyor. Satır aralıklarının nasıl verileceğine bahsediyor. Yazı biçimlerine diyor ki yazıyı Times New Roman ve Ariel gibi Türk alfabesinin kitaplarda kullanılan puntolarıyla yazın. Şimdi ödevlerde e, rakın, resimlerle ilgili burada bir madde var zaten. Resimleri koyabilirsiniz ama bakın G bahsi Madde 7'nin G'si. Ek olarak verebilirsiniz veya metnin içerisinde verebilirsiniz ama altında açıklama yapmanız gerekiyor. Dipnot. Yo onlar da gayet kolay. Onlarda da bir şey yok. Sadece biraz konsantre olarak okumaya çalışın. Atıflar. Diyor ki tezde madde 18. Tezde başka kaynaklardan yapılan alıntılar ya aynen aktarılır ya da özü değiştirilmemek kaydıyla tez yapanın kendi cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak verilir. Ya mesela siz x kişisinden Ahmet'ten bir alıntı yapacaksınız. İki tane alternatifiniz var. Ya olduğu gibi o metni alacaksınız ya da onun yazdığı metni yorumlayarak aktaracaksınız. Bu durumda her iki durumda da diyor altında bir dipnot verilmeli. Kaynağı atıfta bulunulmalı. Bu doğrultuda aşağıdaki ilkeler uygulanır. Bilgiler çift tırnak içerisinde görünür. Eğer olduğu gibi alıyorsanız yani Ahmet kitabında bir şeyden bahsediyor ve siz bunu alıyorsanız iki tane çift tırnak arasına koyuyorsunuz bunu o şekilde aktarıyorsunuz ki Doğrudan alıntı olduğu anlaşılsın gibi aşağıda devam ediyor nasıl alternatifler olduğu paragraf şeklinde verilebilir uzunsa paragraf halinde verin vesaire gibi sonra aşağıda bir sürü örnek veriyor dipnot verecekseniz işte şu şekilde verin gibi bakın dipnotlar bahsi aşağı kitap adı mesela nasıl yazılır diyor siyah kalın puntoyla yazılır. Kalın e, fontla yazılır. Makale adı ne yapılır? Tırnak içerisine koyulur. Bunun altında da bakın sayfa hemen söyleyelim. Örnek 3. Örnek 3 tamamen atıflar üzerine. Nasıl hipnot verilici? İşte Giovanni Sartori'nin Demokrasi Kuramı isimli kitabı örneğin. Bakın nasıl vermiş? Demokrasi kitap Kuramı bölümünü karanlık siyah boldla vermiş. Devam etmiş. Ne yapmış? Çevirenin adını yazmış, yayınlandığı yeri yazmış, yayın evini yazmış, sonra tarihini yazmış ve sonra da sayfa numarasını yazmış. Başlangıçı biraz komplike gibi görünüyor olabilir ama bunu uygulamaya başladığınız zaman hiçbir problem olmayacak. Bu böyle bir şey. <gülüyor> Bunda, e, yani bakmayın, yönergesiz, daha önce yönerge okumadığınız için muhtemelen biraz şaşırıyorsunuz ama yönergeler Olayı hiç konuyla ilgisi olmayan bir insanın anlayabileceği şekilde anlatır. Bakın ilk başlangıçta yönerge ne diyor? Bir tezde bir takım ilkeler vardır. Bu ilkelere uymanız gerekir. İşte Bu ilkelerden bir tanesi tez içerisinde bir, kavrama, bir kavram kullanılıyorsa o kavramda sabit kalmanız gerekir. Üslup birliği sağlamanız gerekir. Ondan sonra neden bahsediyor? Neden bahsediyor? Hemen diyor işte tezinizi, çalışmanızı A4 boyutunda yapacaksınız. Sayfa düzeninde numaralama şu şekilde olacak. Satır aralığı şu şekilde olacak. Böyle böyle devam ediyor. Yani bunda bir şey yok. Ha onun dışında ben şunu anladım. Mesela çoğaltma bahsi sizin için önemli değil. Çünkü zaten PDF halinde. Yoksa Ali birebir oradaki açıklamalara göre yapacaksınız. Yani tez, izleme, e, yöner, tez e, hazırlama yönergesini niye vereyim ben size? Yoksa? Yani bilginiz olsun diye vermedim ben bunu. Bunu kullanın diye verdim. Kullanılacak metinde. Aa, dipnotları otomatik olarak bilgisayar yorumluyor zaten. O başka e, şey numaralıyor, o başka bir şey. Sayfaları numaralamanız gerekiyor. Yani her sayfanın sayfa Bir numarası söz konusu. Bakın diyor ki tezin ön kısmının sayfaları küçük roman rakamıyla tezin metin kısımları ise girişten başlayarak ekler kısmının sonuna kadar Arap rakamlarıyla numaralandırılır. Yani sayfa numarası verilir. Yani bu şey, hani, e, bu yapılması gereken bir şey. Bilgisayarlarınız otomatik olarak onu veriyorlar. Sadece e, Word'da hazırlıyorsanız, Word dosyasına hazırlıyorsanız, Ekle'den sayfa numarasına gitmeniz gerekiyor gibi. Bunun çok basit özellikleri var. Bilgisayarlar bu işleri çok güzel bir şekilde yapıyor gibi. Arkadaşlar bu arada zamanımız gerçekten çok doldu. Ee, daha böyle hani başka spesifik bir sorumuz varsa ona yanıt vermeye çalışalım. Onun dışında e, başka sorularımızı internetten, e-mail üzerinden bana bildirebilirsiniz. Oradan e, şey yapabiliriz. Konuşabiliriz. Oradan e, fikir alışverişini bulunabiliriz. Önümüzdeki hafta nitel araştırmalara bakacağız. Öyle devam edeceğiz inşallah. Var mı sorumuz? yok galiba pek yani, herkese iyi akşamlar diliyorum o halde hepinize başarılar iyi hafta, e, iyi haftalar yarın tatil zaten güzel bir imkan sizin için dinlenebilirsiniz çalışabilirsiniz e, kafanız karışmasın bunlar e, belki ilk anda size zor geliyor ama bunlar çok basit şeyler sadece biraz alışkanlık gerektiriyor bu da güzel bir hazırlık bu açıdan bir şey yazıyor. Merak etmeyin atlatırsınız. Bunda bir şey yok. Sizi zorlandıkça daha da fazla şey öğreneceksiniz. Söyle moral bozukluğuna falan şey yapmayın. Kapılmayın. Bu işler böyle. Atlatacaksınız. Atlatılmadan bir şey yapamayacaksınız. Yani hani başka bir elçayın yok. Yapacaksınız. Merak etmeyin. Ha onun dışında bakın siz şöyle bir sıkıntı var. Siz sorularınızı çok genel olarak soruyorsunuz. Bu aslında sizi yan, size yanlış yönlendirmeye de yani ben yanlış yönlendirmem, benim yanlış yönlendirmem ama ayrı. Siz cevaplarınızı alamıyorsunuz. Şimdi o yüzden e, yani hani panikleyerek ya ben hiçbir şey anlamadım. Bu olmaz. Orada anlayacağınız pek çok şey var. Ben madde 17'i anlamadım. Madde 17'de şöyle bir kavram kullanılıyor. Ben bunu anlamadım. Mesela bu başka bir soru. Ama onun dışında hani hiçbirimiz burada oturup tek başından sonuna kadar hani incelemek yapamayız. Öyle bir şey söz konusu değil. Ama dediğim gibi hani bana şunu söyleyin. Madde 21'de atıyorum şöyle bir sıkıntı var. Ben bu kavramı anlamıyorum. O zaman mesela onu konuşalım. Ama öncelikle sizin bunları okumanız gerekiyor, ilgi göstermeniz, incelemeniz gerekiyor, paniklemeden elinde sonunda yapacaksınız. Bu dersten geçmek zorundasınız yoksa mezun olamazsınız. İnşallah güzel bir şekilde geçeceksiniz. Ondan sonra da mezuniyet sonrası da çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Öyle düşünün, hiç de e, moral bozukluğuna e, bırakmayın kendinizi. Hepimiz yaptık. Ben de yüksek lisansı, ben, ben bitirme teziyle mezun oldum. E, pek çok öğrencimiz... Ben çok daha eski bir dönemde mezunum ama hani mesela pek çok öğrencimiz mezune teziyle mezun olmadı, bitirme teziyle mezun olmadı. Yüksek lisans da çok büyük problemle karşılaştı gibi. Şunu söyleyebilirsiniz yüksek lisansa devam etmeyeceğim o zaman bana ne faydası var? Hayır böyle değil yarın bir gün siz bir yazı yazacaksınız. Siz yazmazsanız çocuğunuz yazacak. Siz göstermek durumunda kalacaksınız. O yüzden güzel bir imkan diye şey yapın. Pekala o zaman şöyle yapalım. Bugünkü dersimiz çok geç kaldı. Biz önümüzdeki hafta bununla başlayalım. Olur mu musun hanım? Yani siz e, daha önceki derste epey bir örnek vermiştik ama bir dahaki derste bununla başlayalım o hale. Tamam. Haydi kolay gelsin size. İyi akşamlar diliyorum. İnşallah hayırlı güzel bir haftaya geçirirsiniz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere.